Gün günlerden Hüseyin. Yakıcı sıcaklığında gece, dolu dizgin sabahın ilk ışıkları, ilk anonslu baskınla yürüyor bedenime zulüm. Ve ben içerdeyim. Yani Dışarıdakilerin içinde iç içe kahverengi masa üstünde değerli eşyalarım palaskam bir rahatlık hissediyorum rahatlıyor şişmiş tabanlarım eklemlerim kırılmış kaburga kemiklerim bedenimde bayram var alem'e ibret düşüyor kareli bir deftere ana adım. Baba adım, soy kütüğüm, Parıltısı uçuyor bileklerimden, Sökülen kelepçemin, Ensemde bir el, Üçüncü kattayım bugün, Odam polislerle dolu, Tüylerimi sarsıyor ıslak bedenim, Ve ben, İlk defa nefret ediyorum elektrikten, Enerji projelerinden, nükleer tesislerden. Tavandayım, yer çekimi büküyor omuzlarımı. Sessizlikten eser yok. Konuş, konuş diyorlar bağırarak. Kan damlıyordu tahtalardan. Yüreğimi kucaklıyorum en melankolik hasretimle. Umutlarım, dileklerim, bir kaya kadar sakin, Bir bulut kadar yüksek türkülerim. Bugün günlerden görüş, Saçımı ıslatıyor anamın gözyaşları, Ağıl diyor, bir yürek sevgi hasretimden, Kana kana iç, Sözleri var matemimde anamın, Bugün yine günlerden görüş, Anam ve Ayşe anam geliyorlar birlikte, Ruhum sakin, Ruhum heyecanlı, iki ulu değer, Biri muhacir, Biri ensar, İçimde cennet sevinci kol geziyor, Güneş öğle üzeri Masamızda şefkat Masamızda ayet Kur'an Bir kucak dolusu sabır Bir kucak dolusu özlem Volta atıyorum ranzamda Bir çift kanat bulmalıyım Bugün mutluyum Bugün huzurlu bedenim yorgun Yine elektrikler kesik İçerden çıt çıkmıyor Müthiş bir sessizlik. Duyuyorum ayak seslerini örümceğimin. Bir mum kurdular karşıma. Yakıyor kızarmış fitilini beyaz bir şimşek. Hücrem apaydınlık ve mutap var içinde hücremin. Tutuyor ellerimi narin, nazik elleriyle. Konuşmak istiyorum, gülümsüyor. Söz diyor, bir daha ki sefere. Hasat mevsimi bugün, Ayetler örmekte örümcekler, Kuşlar, martılar, Oysa ben, kudurmuş köpekler içindeyim, Kimyasal zehir kusuyor saddam, Kır çiçekleri iki büklüm Ve bir kız daha 16'sında vermiş karar Çocuk sahibi olmayacak Torunlarını okşamayacak Kopmuş kolları Aşık olmayacak Yanaklarında gömülü sevdaları Anamın ellerindeyim bu sabah Hafif bir rüzgar Dalga dalga saçlarım Usul usul bir ay gelir Konar gözlerine anamın. Anamın elleri serin, elleri elleri masmavi anamın. Bugün Mus'ab'la Hüseyin, Mekke'deyiz bugün. İşkencelerde peygamberlik, bugün Ebu Zer'le beş, yarın bilmem kaç yüz. İşte Medine diyor Mus'ab, işte Tevhid, işte parmağı peygamberin. Bütün dünyanın Mustazafları, köleleri, ezilen halkları. İşte Kur'an. Bugün falakasıram, ayaklarım, ayak parmaklarım, solumun sesi utanmayacak Anam, İşte zulüm, işte işkence. Ve lanetleniyor bir kez daha şeytan derken yine gözaltı altındayım duvar yıkıntılarının hava korkunç hava ağır kabilden kalma mintanım yanıyor sevdam göğsümde ayak izleri bulut parçaları param parça ayaklarım bugün yazılıyor tarihi kalleşliğin Din tacirlerinin, sultanlarının, insan haklarının, İsrail'in, firavunun. Bugün yarına hasret, yarın rasullere tutkun. Bugün Kudüs'seyiz zanam belki yarın Cezayir, belki Medine. Halid'in kırıcıyla süreceğiz toprağını Mekke'nin. Gün günlerden Mamak. Öyle üzeri tesbih çekiyor Hüseyinim. Dolaşıyor dudaklarında Kur'an harfleri. Bir onurlu dua afediyor yeryüzünü. Ağustos'un bilmem kaçı. Hüseyinim Mekke kadar yalnız. İlk defa derinliğindeyiz hidayetin bugün. Hüseyinim volta atıyor. Pencereye, Demir kapıya, işkenceyle ezilmiş ayaklarına bakmıyor. Dönüp bakmıyor aşağılık abidelerinin iğrenç çığlıklarına. Aldırmıyor ölüme ve tehditlere. ısıtıyor beynindeki isyanı bembeyaz takkesiyle. İlk defa mektup yazıyor kardeşi Zeynep'e. ...son defa göz atıyor gözlerine dostlarının... ...şehadeti selamlıyor. Kızıl bir kanla bezenmiş bir takke... ...tesbih tanelerinin ortasında upuzun bir yiğit... ...bir kıyam Hüseyin şehit. Bir narin, bir garip yağmur ıslatıyor toprağını Hüseyin'imin... ...ve parmak uçlarımızda ateş ilmikleri... Çiziyoruz isyanın haritasını avuçlarımıza. Ey Fatıma'nın, Ayşe'nin ve bütün anaların çocukları ve dünyanın bütün nezilen insanları